E'uzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udubillahi min şururi enfusina ve seyyiati amaline Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh Amma ba'd feinna yastaqıl hadisü kitabullah ve hayral hadihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şer al ömür mütesatı ha ve kulla mütesatın bidâ ve kulla bidâtin zâllâle ve kulla zâllâle fil kitabında kitabul edepteyiz. Allah Teala müminlerin özelliklerini zikrederek şöyle buyurmuştur: Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Müminun Suresi 3. Ayet. Haya ve iman beraberdir. 967 olur rivayet. İbn Ömer râdiyalarına Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haya ve iman birlikte bağlıdır. Biri kaldırılınca diğeri de kalkar. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hakim İbn Ebi Şeybe, Edebül Müfret'te Bukhari, İbn Ebi Şeybe imanda, Ebu Naim, Hilyetül Evliya'da, Mervezi, Tazi, Mukadris Salah'da, Beyhaki, Şubül İman'da rivayet etmişlerdir. Elbani, Cilbabul Mer'e'de, Muhbil bin Hadi, Sahil Müsnet'te sayıldığını belirtmişlerdir. Az konuşmak imandandır. 968 olur? rivayet Ebu Umame radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Haya ve az konuşmak imandan iki şubedir Çirkin ve çok konuşmak da nifaktan iki şubedir Bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir Tirmizi dedi ki hadiste geçen el iyu kelimesi az konuşmak demektir El-beza çirkin ve müstehcen konuşmalardır El beyan ise çok konuşmaktır. Tıpkı hitap ederken Allah'ın razı olmayacağı şekilde, insanları övmek için sözü genişleterek edebiyat parçalayan şu atiplerin yaptıkları gibi. Bu hadisi Tirmizi, Hakim, Ahmet, İbneb-i Dünya, mekârım Ahlak'ta, İbnül i Ülcat, ve İbneb-i Şeybe rivayet etmişlerdir. Bu hadiste de gördüğü gibi imanın zıttı nifak olarak zikredilmektedir. Yani haya ve az konuşmak imandan iki şubeyken bunun zıtları olan e, çirkinlik ve çok konuşmak da nifaktan iki şube oluyor. 969'un olur rivayet Ebu Bekra Nufey bin Haris anhu yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haya yani çekingenlik imandandır, imanda cennettedir. Müstehcen konuşmak cefadandır ve cefa ateştedir. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. İbn-i Dünya mekârimül ahlâkta, Bukhara edebül müfrette, Hakim İbn-i İbn-i Mace, Müsned'in de İbn-i Taberani, Şerh-i Müşküllâh-ı Sâr'da Emalisinde Mehamili, Hilyet-ül Eviya'da Avalisinde Ebu Şeyh, e İtihad Ehlü'sün ne de l-kâi tarihinde Hatip rivayet ettiler. Elbani sahih'a da tercih etmiştir. Hıyanet ve yalan imanla bir araya gelmez. 970 no'lu rivayet Saad Ebi Vakkas radıyallah Te. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminde bütün hasletler bulunabilir ancak hıyanet ve yalan bulunmaz. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Ya'la Müsnedinde ve Mu'ceminde ziyal El-Muhtare'de Devraki Müsned-i bin Ebi Vakkas'da İbni Şeybe, İbni Ebit Dünya Ahlak'ta İbni Batta, El-Ibane'de Kudayi, Es-Sünnede Halal Ve Beyhaki rivayet etmişlerdir Günahın çoğu dil sebebiyledir 971 oldu rivayet Ebu Vail Şakik bin Seleme Rahimullah dedi ki Abdullah bin Mesud Radya Safa üzerinde telbiye getirdi ve sonra şöyle dedi Ey dil Hayır söyle kazançlı çık, sus pişman olmaktan selamette kal. dedi ki ey Ebu Abdirrahman bu kendi sözün mü işittiğin bir şey midir? Dedi ki hayır bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz Ademoğlunun günahının çoğu dili sebebiyledir. Bu hadis müslimin şartına göredir. Hatip el-Fakih ve el-Mütefakkih'te, Taberani, Ebu-Şeyh ve Vaidin'de, İsmail el-Ezbehani et-Tergib ve Terhib'te, Heysemin Kuleybeşşâşi Müsnedinde, İbneb-i Dünya es Hatip Muaddahu Evham'da, Beyhakî Şuab-ül İman'da, İbne sakir Tarihinde rivayet ettiler. Elbani da tarcih etmiştir. 972 Adî bin Hatim radiyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Kişinin en iyi ve en kötü uzvu iki çenesi arasıdır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taberani İbni İbban, İbnebi Bişeybe rivayet ettiler. Elbani da tarcih etmiştir. Yani kişi dilini korursa, hayırlı şeyler konuşursa bu en iyi uzvudur. Şayet dilini korumaz, kötü şeyler, günaha sokacak şeyler konuşursa o zaman en kötü uzvu olur. Bir kelimeyle İslam'dan uzaklaşan kimse 973' olur rivayet. Burayı da radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Kim ben İslam'dan beriyim derse yalandan söylemiş olsa dahi dediği gibidir. Eğer doğru olarak söylemişse İslam'a selametle dönemez.'' Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Nesai Sünen'inde ve Sünenü Kübra'da, Ebu Davud, İbn Mace, Ahmed, Hakim, Beyhaki rivayetler muhbir bin Acem'i de tercih etmiştir. Yani bir kimsenin şakayla bile olsa veya yalanla bile olsa İslam'dan teberri etmesi caiz değildir. Ya veya işte İslam'dan vereyim demesi şöyle olursa Hristiyan olayım, Yahudi olayım gibi bu tip yeminlerde, bu kapsamda. Yatsı namazından sonra konuşmak 974 mal rivayet Urve bin Ezzübeyir Rahimullah dedi ki Ayşe radiyallahu anh'a beni yatsı namazından sonra konuşurken işitti ve dedi ki ey Urvecim katibini rahatlatmayacak mısın? Yani melekleri kastediyor. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumaz ve yatsı namazından sonra da konuşmazdı. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn-i Abdurrazak Ahmed Ahmet, i̇bn Mace, Tayalisi, Ebu Yala, tarihinde Hatip, Semuye Fevaidinde ve Beyhak-ı rivayet etmişlerdir. Lafı köşeletmek şeytandandır. 975 ne olur rivayet? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında doğudan iki hatip geldi ve kalkıp konuştular. Sonra oturdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatibi Sabit bin Kays radıyallahu anh kalktı konuştu. İnsanlar doğulu hatiplerin konuşmasını beğendiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve buyurdu ki Ey insanlar ne söyleyecekseniz onu söyleyin. Zira sözü köşeletmek şeytandandır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Muhakkak beyanın bazısı sihirdir. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bukhari sayında farklı bir lafızla rivayet etmiştir. Bunu Bukhari Edebül Müfret'te bu lafızla i̇bn İbn Ahmed Ahmet Tirmizi ve Mucem Levzan'da Taberani rivayet etmişlerdir. Yani insanların beğendiği bu doğulu hatiplerin konuşmalarını Allah Resulü Aleyhisselam beğenmemiştir. Yani bunun şeytandan olduğunu beyan ediyor ve beyanın bağısı sihirdir. Yani insanları çeler, ikna eder, gönüllerini çeler. 976'ın rivayet Ebu Salebel Hoşeni radiyalan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki sizin bana en sevimli ve bana en yakın olanlarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır. Şüphesiz benden en uzak olanlarınız da ahlakı kötü olanlarınız dengesiz ve gevezelik yapan kibirlerdir. Bu hadis müslümin şartına göredir. Ebu Lala el Hemedani Futya ve cevab El yazmadır bu. İbn Ebn Ahmet İbn Ebi Şeybe Harit bin Ebu Usame Müsnedinde, Taberani Hilalülevliade Bunay, Karayiti Mesavülül Ahlakta İbn Ebi Dünya Etevado'da, Beyhaki İbn Sakir Mujeminde rivayet etmiştir. Elbani Elbette es Esaiyada tahrice etmiştir. Mümin çok celanet edici değildir. 977 yediştiğine olur rivayet. Abdullah bin Masud radiallahu anh'ten Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Mü'min çokça hakaret edici değildir, çokça lanet edici değildir, çirkinlik yapan bir kimse değildir ve müstehcen konuşan biri de değildir. Bunu Bukhara ve Müslim'in şartlarına göre isnatla Hatibül Bağdadi tarihinde Bukhara, Edemül Müfredde, İbn-i Ahmed Ahmet, Hakim, İbn-i Şeybe, Tirmizi, Şerül Sünnet-i Beğavi, Taberani, Mucemil Kebir'de ve Efsat'ta, Bezzar, Ebu Yala, İsmail-i Esbehanet Tergib'de, İbn-i Battal-i Libane'de, Hilye'de, Halal-i Es-Sünnet'de, i̇bn Dünya Es-Sam't'ta, İsmail-i mucem İbnül Şuyuk'ta, Ebu Said i̇bn Arabi Mucem'in'de, Beyhaki Sünnet'de ve Şuab-ı İmman'da, Nesef-i Elkant Semerkant'ta rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadis-i el tarih etmiştir. Evet, bunlar imanla bağdaşmayan hasletler olarak zikrediliyor. Yani kişinin imanını eksilten şeyler bunlar. Çokça hakaret etmek, çokça lanet etmek, çirkinlikler işlemek ve müstehcen konuşmalar. Bunlar müminde bulunmaması gereken özellikler. Birbirlerine söğenler, 978 ne olur? Rivayet İyad bin Himar radıyallahu anh dedi ki, Ben dedim ki yalan Resulü, kavmimden bir adam bana açıktan sövüyor, ben sövmüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Birbirlerine açıktan söyleyen iki kişi birbirleri aleyhine boş iddiada bulunup yalan söyleyen iki şeytandır. Mazlum olarak taşkınlık yapmadığı sürece mazlum olan kişi yani e, bu konuda haksız hakaret uğrayan kişi taşkınlık yapmadığı sürece her ikisinin de söyledikleri ilk başlatanın üzerine olur. Yani demek ki burada kendisine haksızca söylen, hakaret edilen kimse misliyle karşılık verirse O'nun bu karşılık verdiklerinin günahı yoktur. Bütün bunun vebali ilk başlatan kimsenin üzerine oluyor. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bukhar ve Müslim bu lafızları rivayet etmemişlerdir. Tayaliysi, Edebül i Buhari Bukhari, Ahmet, İbn-i İbban, Bezzar, Taberani, Marifede Ebu Naim, İbn-i Nebi Asım, El-Ahad ve El-Methani'de, Beyhaki Sünnen'de ve Şuab-ı rivayet etmiştir. Muhbib bin i İl-Müsnet'te etmiştir. Sırrı muhafaza etmek imandandır. 979 alı rivayet Enes radıyallahu Ben çocuklarla oynuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelip selam verdi. Benim elimden tutup bir ihtiyacı için gönderdi. Ve ben dönünce kadar bir duvarın gölgesinde oturdu. Beni gönderdiği vazifeyi yerine getirdim. Ummu Süleyman'a gittiğimde neden geç kaldın dedi. Ben de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beni bir ihtiyacı için gönderdi dedim. O nedir deyince sırdır dedim. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırrını muhafaza et. Bundan sonra o sırrı hiç kimseye söylemedim. Bu hadis-i müslümin şartına göredir Ahmet bin Ambel rivayet etmiştir. Tecessüsten yasaklanması 980 oğlu rivayet. Zeyd bin ve dedi ki i̇bn Mesud radıyallahu anh biri getirildi ve bu falancadır. Sakalından şarap damlıyor. Abdullah bin Mesud Radyalan dedi ki biz tecessüsten, kusur araştırmaktan yasaklandık. Ancak bize bir şey açıkça belli olursa onunla sorumlu tutarız. Bu hadis Bukhara ve müslim şartlarına göredir. İbne Birşeybe, Ebu Davud Hakim, Abdurrezzak Taberani, Ebu Said bin i Arabi Mucemin'de, Beyhaki Süneninde rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadisayil Müsnet'te tarih etmiştir. Yani e, görünen alametlerle değil de kesin delillerle hükmedilmesi gerektiğini işaret ediyor İbn Mesud radıyallahu anhu. 981 nolu rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin izinleri olmadan bir kavmin evini gözetlediği için gözü çıkarılırsa bundan dolayı diyet veya kısas gerekmez. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göre değildir. ve Müslim bu lafızla rivayet etmemişlerdir. Bunu İbnü'n-Necar Zeylü Tarihi Bağdat'ta İbnül ül İbn-i Ben Ahmet, İshak bin Rahüye, Nesai, Darekutni, Bezzar, El-Evsatta, i̇bn Münzir ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Elbani, İrval-ül Galil de tahric etmiştir. Evet, demek ki izinsiz olarak bir kavmin evini, herhangi bir kimsenin evini gizlice gözetleyen bir kimse, işte penceresinden bakan, kapı delinden bakan, bunun gibi gözetleyen bir kimse, ev sahibi onun gözünü çıkarsa, bundan dolayı, ee, ne kısas gerekir ne bir ceza gerekir diyet. Hiç herhangi bir şey gerekmez. Bu Buhari ve Müslim'de işte birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, eskiden kapılarda yani perde gibi bir şey olurmuş. Baktığını görünce iznisi baktığı için elinde şişle gidiyor ve bu şekilde buyuruyor. Yani gözünü çıkarsaydım herhangi bir şey gerekmez. Herhangi bir kimse e, yani böyle bir durumda hıssas gerekmez diye uyarmıştır. Bu da işte tecessüsün yasaklı kapsamında cimrilik ve başa kalkma 982 no rivayet Ebu Zerradiyan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala şu üç tür kimseyi sevmez. Cimri, yaptığı iyiliği başa kakan ve facir yani açıktan günah işleyen kimseler. Evet burada bahil geçiyor. Buhul cimrilik. Bir de şuh vardır ki o e, tamahkarlıktır. Burada e, buhul kötüleniyor, dimrilik kötüleniyor. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Hatibül Bağdadi El Buhala'da, Hakim Ahmed Tayalisi Bezzar, Taberani Tehzibül Asar'da, Taberi İbnü'l Mübarek El Cihat'ta, Harayeti Mesaviül Lahlağ'da, Şeceri Emal'de Taha Şerhü Asar'da ve Behaki Şuabü'l İman'da rivayet etmiştir. Güzel Ahlak 983 alı rivayet Usame bin Şerik radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve elan Resulü Müslüman kişiye verilen en üstün şey nedir diye sordular. Buyurdu ki güzel ahlaktır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Veki Züht'te İbn-i İbban, Hennat Züht'te, Tayalisi İbnebi Şeybe, Taberani İbnebi Ası El Ahad ve El Methanide İbnebit Dünya Ettevadu'da rivayet ettiler. Muhbil bin Hadi Sayül Müsnet'te tercih etmiştir sahaben edebi 984 numaralı rivayet Usame bin Şerik radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Asabı sanki başları üzerinde kuş varmış gibiydiler. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir haki el-Methal'de hakim, Ahmet, Ebu Davud, Teyallisi, İbn-i Bişran, Emali'de, Ebu Naym, Marfede Marife'de, i̇bn Bişeybe Müsned'in'de, İbn-i Elahat ve El-Methani'de, Hatip, Cami-i Ahlâkir-i rivayet ettiler. Muhbir bin Halsail i El-Müsned'de etmiştir. Evet, bu ders edebi hakkında da e, genel bir e, tavsiye, e, yani örnek alınması gereken bir durum. Yani sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuşurken sanki başlarında kuş varmış gibi. Yani ne demek? Yani öyle saygılı, huşulu oturuyorlardı ki yani bir gereksiz hareketler yapsalar o başlarındaki kuş uçacakmış gibi böyle bir hissiyat içerisinde, huşu içerisinde e, dinliyorlardı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı. Aynı şekilde işte ilim meclislerinde kitabın ve sünnetin dersleri yapıldığı zaman da takınılması gereken e, sahabenin bu tavrı uyması gereken bir örnek. Çocuklarla oynamak 985'in nolu rivayet Ebu Hureyre radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi Hasen bin Ali radıyallahu omzuna omuzuna almış halde gördüm. Hasenin salyası üzerine akıyordu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ahmet, fadayl Sahabe'de ah, e, ve Müsned'inde i̇bn Mace, İbn-i Sakir tarihinde rivayet ettiler. Muhbil bin Hadsal Müsned'de rivayet etmiştir. Yine Begavi'nin Şer-i Sünnesi'nde de zikredilmekte bu rivayet. Çocukların suretsiz oyuncakları 986 nol rivayet Ayşe radiyallahu anh'a dedi ki ben oyuncaklarla oynadığım sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girdi perdeyi kaldırdı ve bu nedir ya Ayşe dedi. Ben oyuncak hayvan resul dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların arasında gördüğüm şu şey de nedir buyurdu. Ben o bir at hayvan resul dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atın üzerinde kanatları mı var dedi. Ben Süleyman bin Davud aleyhisselam'ın kanatlı atları yok muydu dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn İbban, Ebu Davud, Sünenü Kübra'da Nesai ve Behaki rivayet etmişlerdir. Burada yani e, açıkça bu oyuncağın suretsiz bir oyuncak olduğu ifade ediliyor yani ve anlaşılıyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun ne olduğunu soruyor. Ayşe radıyallahu da bu bir at diyor. Yani kafası, gözü, bunun gibi organları belli olsa, baş organları belli olsa e, bu şekilde sormaya hacet olmaz. Yani derme çatma bir şey, bir oyuncak bu. E, peki şu kanat gibi şeyler nedir? Bunlar... E, yani bu kanatlar nedir diye soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ayşe Radiyallahu da Allah-u Alem İsrailiyattan gelen bir bilgiyi zikrediyor. Yani bugün işte Pegasus dedikleri kanatlı atlar. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın o atları burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sükut ediyor. Yani böyle bir şey yok, böyle bir şey doğru değildir falan demiyor. Yani bu olabilir. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın atları kanatlı olabilir. Yani burada Allah Resulü aleyhisselatü vesselam etmiştir. Yani onaylamış mıdır? Bu da kapalı biraz. Yani Allahu Alem diyoruz burada ama birisi derse ki işte Süleyman aleyhisselamın atları kanatlıydı biz bunu inkar etmeyiz. Yani tevakkuf edeceğimiz meselelerden. Evet çocukların oyuncaklarında da genel hüküm bu şekilde yani mesela bez bebek gibi şeyler yapsalar çocuklar ama baş organları yani göz, burun, ağız bunlar belli olmasa bunda bir sakınca olmaz. Zarlı oyunlardan yasaklanması 987 olur. rivayet. Abdullah bin Mesud Radyalan dedi ki sizleri yasaklandıkça yasaklanan şu iki damgalı zardan tavla ve benzer oyunlardan sakındırırım zira o ikisi kumardandır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Acurri tahrimun nerdi ve şadrançı vel de taberi tefsirinde Bukhara'da müfrette beyhaki şuab-ül imanda rivayet etmişlerdir. Kabe-i Teyn, Kabe, eteyn, e, kabe yani küp demek. Yani bu, şu damgalı küplerden, yani küp şeklinde olduğu için zarlar. O yüzden kabe ifadesi kullanılıyor. Kabeye de yani bildiğimiz Beytullah, Ona da kabe denmesi işte küp şeklinde olduğundan dolayı o isim veriliyor. Mevsu işte damgalı yani üzerinde o birdir, üçdür, beşdir böyle rakamlara dayat eden noktaların bulunduğu şeyler yani bugünkü zar diye bildiğimiz şeyi ifade ediyor. Bu sakındırılıkça sakındırılan bir şeydir diyor İbn-i Mesud radıyallahu Bu hükmen merfudur. Yani sakındırılıkça sakındırılan kim tarafından? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından. Yani bunu sahabe söyleyince özellikle e, nispet Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a gider. Ödüllü yarışma 988 oldu rivayet İbn-i Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atlar arasında yapılan yarışlar için ödül koymuş ve en uzun mesafeli yarışma içinde 5 yaşındaki atları tercih etmiştir. Bu hadis Bukhara ve müsimin şartlarına göredir. Ukayli et da, İbn-i İbban, Ebu Davud, Ahmet, Darül Kutni ve Taberani rivayet etmişlerdir. Yani yarışmalarda böyle ödül konmasında herhangi bir sakınca yok. Sakıncalı olan yani at yarışları veya başka tür oyunlarda kumar olan şey... Ee, bu yarışmaya katılan tarafların e, kazanması ve kaybetmesi söz konusu olursa, kumar olur. Ama mesela üçüncü yarışla hiç alakası olmayan e, bir kişi der ki, işte atlarınızı yarıştırın, kim kazanırsa ona benden şöyle bir ödül dese, yani bu hadiste geçtiği gibi bunda hiçbir sakınca yok. Ama taraflar mesela ortaya para koyar, bugün at yarışı bahislerinde yapılan şeyler bunlar. Taraflar ortaya para koyar veya piyango dedikleri şeyde. Piyango bilet alıyor insanlar. Bu bilet yani hiç hükmü veya hakiki hiçbir değeri olmayan kağıt. Bu paralar bir havuza toplanıyor. Sonra bir e, şans şeyle çekiliş yapılıyor. Kime, kimlere çıkarsa bunlar buradan kazanıyor. Bu açık bir kumar. Ama mesela e, günümüzde yapılan Mesela market, şu kadar alışveriş yapanlar, işte 100 liralık alışveriş yapanlar arasında çekiliş yapacağız, araba hediye edeceğiz diyor veya ev hediye edeceğiz neyse artık. Bunlarda herhangi bir sakınca yok. Çünkü burada para veren kişiler, para, verdikleri paranın karşılığını alıyorlar. Mesela e, ne alıyorsa 100 lira veriyor, 100 lira karşılığı olarak mal alıyor. Ama alışveriş yapanlar arasında market sahibi, istediği şekilde çekilişle bu ödülü verebilir. Yani bunun e, burada kazanan veya kaybeden yani kazanan var da kaybeden taraf yok burada bir sıkıntı yok. Çocuklara yapılan e, kader derlerdi Kader çekme derlerdi bu kumardır. Yani 5 lira verirsin o 5 liranın hiçbir karşılığı yok 5 lira veriyorsun bir şey kazıyorsun yani biz çocukken vardı hala var mı bilmiyorum. Bir şey kazıyorsun, ya büyük bir oyuncak çıkıyor ya değersiz bir şey çıkıyor. Yani 5 liradan daha değersiz bir şey de çıkabiliyor. E, bu tam anlamıyla bir kumar. Yani çocuklar bundan sakındırmak lazım. Beden eğitimi 989'un olur rivayet. Tavuz Rahimullah dedi ki, İbn Abbas radıyallahu gözlerini kaybettikten sonra, yani kör olduktan sonra, taş kaldıran bir topluğun yanından geçiyordu. Bunlar ne yapıyorlar dedi, denildi ki, hangilerinin daha kuvvetli olduğunu görmek için taş kaldırıyorlar. i̇bn Abbas radiyalarına dedi ki, Allah için amel edenler bunlardan daha kuvvetlidir. Bu eser Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn-i Mübarek İbrahim el-Harbiye Garibül Hadis'te, Mâmer bin Racit Camii'nde, Ebu Naim Riyazetül veya Beyhak Şuabül İman'da rivayet etmiş, Elbani Ruvayül Galil'de tarcih etmiştir. Yani burada yaptıkları işi kınama söz konusu değil. Hani bunda bir sakınca yok. Yani asrında bu tip şeyler demek ki yapılıyordu, halter kaldırmaya benzer, ee, güç denemeleri, spor. Ee, fakat burada daha hayırlı bir şeyi, ee, bir nasihatvari vurgu yapıyor İbn Abbas radıyallahu anh'a. Allah için amel edenler bunlardan daha kuvvetlidir. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, asıl pehlivan kimdir biliyor musunuz? İşte sırtı yere gelmeyene deriz. Yalan Resulü Aleyhisselatü hayır öyle değil. Asıl pehlivan, öfke anında, öfkesine galip gelendir. Burada e, zımnen, güreş gibi musabakalarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onayladığını görüyoruz. Yani bunlar spor olarak yapılmasında sakınca olmayan şeyler. Cahiliyedeki atalarla övünmenin çirkinliği, 990'ın olur? rivayet. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, cahiliyede ölmüş babalarınızla övünmeyin. Nefsim elinde olana yemin ederim ki pislik böceğinin burnuyla sürüklediği şey cahiliyede ölmüş olan babalarınızdan hayırlıdır. Evet bu hadiste e, el-cu'al ifadesi geçiyor. İşte bizim halk arasında bok böceği dediğimiz böcek. Yani o yani insan tabiatının en tiksindiği, en çirkin işi yapan bir böcek. Yani en kötü şeye benzetiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte o pislik böceğinin burnuyla sürüklediği şey, böceğin kendisi de değil, sürüklediği şey, yani o pisliğin kendisi, cahiliyede ölmüş olan babalarından hayırlıdır diyor. Yani küfür üzere ölen, mesela kişi ee, cetleriyle, atalarıyla övünür. Atası gavurdur belki yani, küfür üzere ölmüştür. Fakat e, önemli bir mevki vardır dünyada. Kişi bunlarla övünürse, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir benzetme yapıyor ki, şu pislik bile senin övündüğün bu atalarından hayırlıdır. Eğer bir kimse küfür üzere ölmüşse, boktan daha değersiz yani. Böyle bir e, ifade buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Tayalisi i̇bn İbn İbban, ziyav El-Muhtare'de, Ahmet bin Amber Taberani, i̇bn Adi El-Kamil'de, İbn-i Adin, Buğiyet-ü Talep tarihi Halep'te rivayetler Mukbil Muhbil bin Hadica Müsait'de tarih etmiştir. Münafaa efendi demenin yasaklanması 991 nolu rivayet. Burayda Radyalant'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafaa efendimiz demeyin, zira o sizin efendiniz olursa Rabbinizi öfkelendirmiş olursunuz. Bu hadis de Bukhari müslim şartlarına göre dir. Ebusaidet tari mi, Ibn Akto al-Merisi de Ahmet Ebudaot edebül müfredte buhari Hakim Sunel Kübrada ne sayi emalde mekhamili, İbnümende ettevhitte İbnü Sunni ameliyum ve Leylede İbnübüt dünya esampta Ebunaim sıfatu nifakta İbnahi mimi ettekkah fevaidinde Hatip tarihinde ve şu abul İman da Beyhak rivayetler elbense sayada tahric etmiştir. Münafık kimseye, yani bu e, hadis gösteriyor ki, Müslümanlar arasında münafıklar vardır ve Müslümanlar bunu bir takım alametleriyle bilirler. Şimdi e, bazı cahil kimseler, mürciye, meşrepli bazı kimseler, mesela biz bazı münafıkları açıkladığımızda, bidat ehlinden, e, hakikati saptıran, işte sen münafığı nereden bileceksin? Hatta tekirciler de mesela şu anki yöneticiler birisinin durumunu soruyorlar. Ben de yani şeri hükme göre bunun durumu münafıktır. Olur mu? Sen münafı nereden bileceksin? Kalplerini nereden bileceksin? O kafirdir. Yani sen kalbini bilmiyorsun ama kafir olduğunu hükmede biliyorsun. Yani böyle tuhaf çelişkiler ortaya koyuyorlar. Kitap ve sünnet bize nifak ayırın. Yani bir ahlaki nifak var, ameli nifak işte bu söz verdiğinde sözünde durmaması, emanet edildiğinde emaneti yerine getirmemesi yani güvenilmez birisi olması bir kimsenin konusunda yalan söylemesi, işte düşmanlık ettiğinde haddi aşması gibi bir takım özelliklerini işte namaz konusunda üşengeçlik tembellik yapması, kılması ama sürekli vakitlerini geçirerek üşenerek kalkması, Allah'ı çok az zikretmesi buna benzer ahlaki, ameli nifak dediğimiz bazı nifak e, alametleri bildirmiştir. Bunun yanı sıra bir de büyük nifak e, olan şeyler vardır ki, işte Abdullah bin Ubey bin Selul gibilerin nifakı, yani ona benzer veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında ismen bildirilen ve bildirilmeyen bazı münafıkların e, durumları gibi. Bunları biz zahiren, ortaya koydukları şeylerden biliriz. Yoksa biz insanların kalbini bildiğimizden münafık diyor değiliz. Huzeyfe radıyallahu anh nifakın tanımını kişinin İslam'ı dile getirmesi yani ben Müslümanım demesi fakat amelleriyle ona muhalefet etmesidir diye yapıyor. Yani imanın tanımına uymayan şeylerde e, iman kalp ile, dil ile ve azalarla ikrardır. Dilin ikrarı, kalbin ikrarı, azaların ikrarı bunlardan e, eksilme olduğu zaman, zıtlıklar olduğu zaman ya küfürle bir zıtlık oluyor, ya fıskla bir zıtlık oluyor, ya müfakla bir zıtlık oluyor. Yani imana muhalefet bu üç tür e, şeyle oluyor. Yani fısk belli. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan işte büyük günahlar veya küçük günahlar e, açıklanmış. Bir kimse küçük günahları alemi olarak işlemeye devam ediyor, ısrar ediyorsa, uyarılmasına rağmen devam ediyorsa veya büyük günahı açıktan işlemeye devam ediyorsa buna fasık denir. Bunun manası işte mümin olan kimselerin hiç günah işlemeyecek demek değildir. Yani herkesin gizli olan, açıktan yapmadığı, ara ara düştüğü, sonra tebe ettiği günahları olabilir. Hataları olabilir. Bunlar değil kastediler. Israrla devam edilen günahlar veya Büyük günahlar. Yani hakkında tehdit vardı olan, lanet vardı olan e, veya zecir dediğimiz, şiddetli sakındırma vardı olan e, büyük günahlar. Bunlara bir kimse aleni olarak devam ediyorsa fazı kadını alır. Böyle bir kimse münafık kadını almaz. Bazı işler vardır ki, e, yapan kimse bunu ancak nifahından yapar. Mesela ben Müslümanım diyor, namazı terk ediyor. Bu bilmeyen kimse de e, nifak kadını almaz ama namazın terkinin küfür olduğu tebliğ edilmesine rağmen ulaştırılmasına rağmen namaz terk etmekte ısrar ediyorsa o münafıktır. Veya bir kadın tesettürü hükümlerini bilmiyor olabilir. Bu sebeple yüzü açık olabilir mesela eldiven giymiyor olabilir. Ama bu konuda e, tesettüre dair hükümler bildirilmiş olmasına rağmen halen yüzü açık boyalı ne bileyim pantolon giymiş veya eldivensiz, yani avretin herhangi bir yerine açık olarak veya ayağı çıplak olarak, bunun gibi tesettüre muhalif şeylerle dışarı çıkıyorsa, bu kadın münafıktır. Çünkü bunların münafık olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Yani örtünen, açılan saçılanlardan bahsetmiyorum bakın. Onlarınki büyük bir zındıklık yani. Açlık, açık saçık bir kadın zındıktır yani. Yani bunun cehalet gibi bir durumu yok. Biz, e, nifak ehli kimseden bahsediyoruz. Yani biz topluma baktığımız zaman e, cariyeler gibi kapanmış kadınlar var. Yani İslam döneminde cariyeler yüzleri açık olurdu. Eğer gayrimüslimse saçı da açık olurdu. O değil. Ama Müslüman cariyeler sadece yüzleri açık olurdu. Yani hürlerden farkı yüzlerin açık olmasıydı. Dolayısıyla bugün işte bazı mezheplerinde işi curcuna'ya getirip ee, sanki yüz açmak caizmiş gibi e, fetvalar verildiğinde yani yüzü örtmek sanki bir takva gereği ama açabilirsin şeklinde böyle saptırıcı e, fetvalar verildiğinden insanlarda yani kadınlarda cehalet durumu olabilir. Ama bu kadınlara yani örtülü olan kadınlardan bahsediyoruz. Ehli İslam olan kadınlardan bahsediyoruz. Müslümana benzeyen kadınlar yani. Ehli İslam olan bu hüküm belirtilmiş olmasına rağmen ulaştırılmış bir şekilde ulaşmış olmasına rağmen bunu terk ediyorsa bunu nifaktan dolayı yapar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafık kadınlar diye bahsetti. kimseler teberrüç yapan kadınlardır. Yani açılıp saçan kadınlar dediği, İslam'da açılıp saçılma diye Allah Resulü belirtti. işte yüzünü açan, elini açan işte veya örtündüğü halde güya, başını falan örtüldüğü halde pantolon giyen, tesettüre riad etmeyen fakat insanlar nezdinde örtülüymüş gibi kabul edilen bu tip cahiliye açılıp saçılmaz. Çünkü cahiliye'de bile böyle işte saç baş açık e, bugünkü yani ilk çağ insanları diyorlar ya şimdi. Böylesi bir açıklık cahiliyede de yoktu. Yani haya denilen bir şey vardı cahili Arapları böyle bir şey yapmıyorlardı. Onlar başlarını örtüyorlardı. Fakat boyunları açıkta kalıyordu. İşte bugün Yemeni çarlanma dedikleri gibi başlarından sarıyorlar böyle. Arkadan sallandırıyorlar. Boyunları açıkta kalıyordu. Cahiliyenin açılıp saçılması buydu yani. Nur 31. ayetinde işte yakaların üstünden salsınlar diye. Cahiliyedeki uygulamayı terk edip de İslam'ın örtüsüne bürünsünler diye yakaların üstünden salsınlar Uyarsı geliyor. E, açılıp saçılan kadın ise kendisini direktmen, doğrudan e, küfür ehline, kafirlere e, benzetmiştir. Kitapsız kâfirlere kâfirler derken Yahudi, Hristiyan da değil, kitapsız kafirlere. Çünkü Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da bu dinlerin aslında örtünme vardır. Kitap ehli bütün dinlerde örtünme vardır. Bunlarınki kitapsızla bir küfre, yani ateistlere benzemektir. Şeklen kendilerini ateistlere benzetiyorlar. Dolayısıyla bunlar itikadi nifak içerisindedirler. Komple açılıp saçılan kadınlar. Ben Müslümanım diyor. Namaz klanı var. E, bu açık saçık kadınlar içerisinde. E, i̇şte biz bunlara münafık diyoruz. Bunun gibi. Veya küfür olan itikatlar. İşte Fetullah Gülen, Recep Tayyip Erdoğan, e, buna benzer, Hayrettin Karaman, Mustafa İslamoğlu. Bunun gibi aleni olarak İslam itikadında kitap ve sünnete göre küfür olan bir itikadı savunan bunu hata ve yanlışlıkla dile getiren değil. Dilinden sürçüp de kaçan değil. Bilakis batıl akideleri, İslam'da küfür olan akideleri savunmaya devam etmesine rağmen kendisinin Müslüman olduğunu iddia eden kimseler akidevi manada münafıklardır. Dolayısıyla bu hadiste e, muhataplar kimler? Bu ümmet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmete diyor ki münafığa efendim demeyin. Kim bu münafık? Ya ameli bir münafıklık içerisinde olan veya itikadi. Bu hepsini kapsıyor. Demek ki Müslümanlar bu münafı bilmek zorundalar. Ki münafığa efendim demesin. Eğer o efendiniz olursa Rabbinizi öfkelendirmiş olursunuz. Yani öyle bir kimsenin Allah'a isyan eden bir kimsenin büyük nifakla veya küçük nifakla Allah isyan eden kimsenin övülmesi Allah Azze ve Celle'yi gazaplandıran işlerdendir. Bir kimsenin taklidinin yap yapılmasının yasaklanması 992 Nuhal rivayet Ayşe radiyallahu anh'a dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir gün bir adamın taklidini yaptım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şunlar ve şunlar benim olsa da ben bir insanın taklidini yapmayı istemem. Yani şu, şu şeyler karşılığında Bile olsa ben böyle bir taklit yapmam diyor. Bu Hadis-i Müslim'in şartına göredir. İbn-i Ebit Dünya, Ahmet, Tirmizi, Ebu Davud, İshak bin Rahüye, İbn-ül Cadd, Ebu Şeyh et-Tevbih de, Beyhaki, Sünende ve Şuhab-ı rivayet etmiştir. Mukbil bin Hadis-i Müsned'de tercih ediyor. Bu e, mutlak anlamda bir insanın taklidini yapmayı Hoş görmeyen bir rivayet. Sinema, tiyatro gibi şeylerde böyle bir e, fiiliyat üzerine kurulu olduğu için e, yasaktır. İslam'da hoş değildir sinema ve tiyatro. Çünkü birilerinin taklidi yapılmakta. Gıybetin çirkinliği 993 nol rivayet. Cabir bin Abdillah radiyalanma dedi ki Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir yolculukta Birden pis kokulu bir rüzgar esti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Muhakkak ki münafıklardan bazı insanlar, müminlerden bazı insanları gıybet ettiler. İşte bu esen rüzgar onun kokusudur. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Ebu Naim sıfatun nifakta Ahmet, Bukhara edeb-ül müfredde, İbn-i İbn-i Bişra, Nemal'de, Ebu Ya'la, Ab bin Hümeyt, Hilletül Evliyada, Ebu Naim, Harayeti, Mesavül Ahlak'ta, Ebu Şeyh, Ettevbiht'te, İbn-i Bütünya ve Beyhak şu ı Liman'da rivayet etmişlerdir. E, bu hadis, müminin gıybeti yapıldığı zaman bundan kötü bir koku yayılacağına delalet ediyor. Yani hakikatte böyle bir şey vardır. E şimdi biz niye duymuyoruz? E, bunun sebebi, bu işin çokça yaygınlaşmış olması sebebiyledir. Yani mesela e, pis kokulu iş yapılan, mesela debbalar e, tabakane yani, deri tabaklanan yerde, e, çok pis kokular olur veya mezbahalar. Ama burada her gün çalışan adamlar bu kokuya alışır ve o koku artık bir tabiat haline gelir. E, yani farklı bir şey gibi gelmez artık ona. Allahu alem, ee, insanların gıybet yapma konusunda çok fazla e, iştigal etmeleri sebebiyle bu kokular bizim için sıradanlaşmış olabilir. Bu sebeple e, yani nifahın böyle estağfurullah gıybetin böyle tuhaf kokusunu hissedemiyor olabiliriz. Ama hakikatte bu hadiste belirtildiği gibi e, müminin gıybeti yapıldığı zaman demek ki pis bir koku asıl oluyor. 994 ne olur rivayet? Kays bin Ebi Hazım Raymullah dedi ki, Amr bin Az radıyallahu anh ölmüş bir katırın yanından geçti ve arkadaşlarına dedi ki, Vallahi birinizin karnını dolduruncaya kadar şu katırdan yani şu leşten yemesi, Müslüman bir kardeşinin gıybetini yaparak etini yemesinden iyidir. Bu eser Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Veki Züüd'de, Bukhara'de, Bülmüfret'te, İbn-i Şeybe, İbn-i Dünya Kitab-ı Sant'ta, Harait-i Mesavül Ahlak'ta, Hennat Züht'te ve şey et Ettevbiht'te rivayet etmişlerdir. Dört kişi olmadıkça üç kişiden ikisinin fısırlaşması. 995 no rivayet. Abdullah bin Dinar Rahimullah dedi ki, Ben ve Abdullah bin Ömer radiyalarına Halid bin Utbe'nin çarşıdaki evindeydik. Bir kişi gelerek Abdullah ile gizli konuşmak istedi. Orada Abdullah ile gizli konuşmak isteyen adamdan ve benden başka kimse yoktu. Yani toplamda üç kişilermiş. Abdullah dört kişi olmamız için bir adam daha çağırdı. Bana ve çağırdı adama şöyle dedi. Biraz bekleyin. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Bir kişinin yanında iki kişi gizli konuşmaz. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu Malik Muatta'da, İbn-i İbben, Ahmet, Humeydi, Edeb-i Müfrette Bukhari, Ebu Davud, Ebu Yala, Şerhumuşkillah, Taha'vi rivayet etmişler. Elban'de Say'a da tercih etmiştir. Bu hadis e, Naslar'ın zahiriyle amel etmenin asıl olduğuna da delalet eder. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kişinin yanında iki kişi fısıldaşmasın, gizlice konuşmasın. İbn-i Ömer radiyalarına ee, hemen dördüncü bir kişi bularak, yani özel konuşmak isteyen kimseyle fısıldaşabilmek için dördüncü bir kişi arıyor, bekliyor. Yani e, kıyasçıların yaptığı gibi, yani bir kişinin yanında iki kişi konuşmasın, iki kişinin yanında da konuşamaz, üç kişi veya topluluk içerisinde iki kişi fısıldaşamaz diye böyle bir genellemeye gitmiyor kıyas yaparak. Bilakis zahiri nasılsa sahabe böyle anlamıştır. Yumuşak davranış, 996 ne oldu? Rivayet Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh, dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Muhakkak Allah tebârek ve Teala rüfiktir, rıfkı yumuşak davranışı sever, sertlikten dolayı vermediği şeyi yumuşak davranış sebebiyle verir. <gülüyor> Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Taberani mekârimül ahlakta, Bukhari, edebül müfredte, Müfret'te, Ebu Davud, Ahmet, Darimi, İbnebişeybe, de Hennat, Abbin Hümeyd, Rüyani, İbnebi Asım, Elahat ve Al-Methani'de, Harayt-i -E Mekarimül Ahlak'ta, İsmail el-Esbehanet, Tergip'te, Ebul Hasen el-Hilai, el-Hilaiyat'ta, Beyhak el-Esma ve sıfatlar etmiştir Mukbil bin Hadica, Müsait'te tarihç etmiştir. Yanlış yapanı genel ifadeyle eleştirmek. 997 ne oldu rivayet Ayşe radıyallahu anh'a'dan Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir kimse hakkında bir şey ulaştığı zaman yani eleştirilecek bir durum ulaştığı zaman neden şöyle ve şöyle diyorsun demezdi. Yani muhatabı bizati sigaya çekmezdi lakin genel kapsamlı ifade kullanarak bazı kimselere ne oluyor buyururdu. Bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. İbn-i Ebut Dünya Mekarumül Ebu Davud Harait Mekarumül Ahlak'ta, Beyhaki Delail'de, Taha Üşer-i rivayet etmişlerdir. Elbani Sayhada, Muhbil Bin Hazis Sayül-i tercih etmişlerdir. Yani bunlar durumlara göre değişir. Yani mesela e, Müslümanlar arasında böyle durumlarda e, genellikle Allah Resulü'nün yaptığı buydu. Yani üstü kapalı bir şekilde hutbede bazı kimselere ne oluyor ki böyle yapıyorlar. Yani Ali'ye, Veli'ye, Mehmet'e demiyor. Yani isim vererek bunu yapmıyor. Bunu yaptığı şeyler de oluyor da, yani muhatap olarak, bizati muhatap olarak e, hitap ettiği bazı durumlar da var. O sebeple dedim, yani duruma göre değişir. Mesela Muaz Radiyalan Hasef, Fitne Cimis'in demesi. E, daha başka durumlar da var. Yani şartlar nasıl gerektiriyorsa öyle. Fakat genellikle uyarı genel ifadeyle e, yapılması daha münasip. Yani insanlar mesela muhatapların durumunu göze almış demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bazı kimseler vardır ki doğrudan hitap edildiğinde buna alınır, gücenir, onun zoruna gider, bunu kaldıramaz, daha kötü duruma düşmesine sebebiyet verebilir. Bazı kimselerde de vardır ki imanlarının kuvveti, sadakatleri bu sözü kaldırır. Yani meselelerin hakikatini anlamıştır. İşte Muaz bin Cebel Radyalan gibi. O sebeple ona doğrudan sigaya çekerek söylüyor. Veya diğer bazı sahabelere yaptığı bazı şeyler var. E, i̇smen ve şahsen uyarları. E, genel ifadeleri de bu şekilde. Yani sen muhatabı e, bilmiyorsan, onun durumunu kestiremiyorsan, genel ifadeli e, şeylerle Mesela çocukların eğitiminde bu önemlidir. Mesela çocuk yetiştirilirken e, sen şöyle şöyle yapma denmez çocuğa. Yani Yanlış yaptığı şeylerde ne yapıyorsun böyle şeyler yapma diye doğrudan e, söylemek yerine hatta daha önceden de yapılırsa bu e, yönlendirmeler daha hayırlı olur. İşte falan kimse ne kadar hayırlı o şöyle şöyle yapıyor veya filan kimse ne kadar temiz bir insan, o şu, şu işlerden kaçınıyor diyerek çocuğa güzel şeylerin övgüsünü bilinçaltına yerleştirmek daha önemlidir. Ama e, muhatap alarak yaptığın zaman bu onun e, bu işte inat etmesine bile sebebiyet verebilir. Meseleleri takdir edemez ve inat etmesine, bir e, komplekse kapılmasına sebebiyet verebilir. E, daha başka ayrıntılı şeyler de var ama... Yeri burası değil. Evet, bir kabileyi hicvetmenin kötülüğü, yani kabile olarak bir toplumu hicvetmenin kötülüğü, 998 nol. Rivayet Ayşe radıyallahu sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. İnsanların en büyük iftirada bulunanı şu ikisidir. Bir kimseyi hicvederken, Tüm kabileyi hicveden şair ve babasını inkar eden kişi. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn Mace'in rivayetinde ve annesine zina iftihamı yapan kişi ziadesi vardır. bunu İsak bin Rahuye, İbn İbban Edevî Müfred'te Buhari, İbn Mace, Essem'de, İbn Ebiddunya ve Beyhaki Sünen'de rivayetler. Elbaynî ya da Muhbil bin Hatib Müsned'de taric ettiler. Bir kimse hicvederken tüm kabileyi hicvetmek yani mesela diyelim bir adam ee, misal veriyorum işte Maraşlı Maraşlıların hepsi işte Maraşlı dediğin e, böyle alçak olur, hain olur diye böyle e, genelleme yaptığın zaman bu en büyük iftiralardan birisi sana Yozgatlı birisi hainlik yapmıştır sen Yozgatların hepsi böyledir gibisinden yani Yozgatlılara güvenme Yozgatlılara silat, bunlar çöp böyle genelini e, alan Kapsayan bir şeyi kullandığı zaman böyle. Veya Türk milleti, Kürt milleti, yani böyle kabile, ırk, böyle genellemeleri yapmak, e, bunlar demek ki kişiyi iftiraya düşürecek e, genel kapsamlı, hatalı şeylerdir. E, babasını inkar eden, veya annesine zina ithamı yapan kişi babasını inkar etmesi zaten annesinin zina etamı ile e, suçlaması demektir. Bu açık açık babasını inkar. Yoksa e, yani babanı inkar etmek demek annesini zinayla yani sen benim babam değilsin demesi bir kimsenin babasına bu, e, bu şekilde büyük bir iftiradır. Bu e, ancak... Yani zina iftirası da ancak dört tane şahitle ispat edilmesi gereken bir şeydir. Yani böyle bir durumda kadı e, iftira haddi bile uygulayabilir bunu yapan kişiye. Şu hadislerle bin tane hadisi tamamlayalım bari. 999 Musafaha'nın müstahap oluşu. El-Hes er bin ki, Yemenliler gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size Yemen halkı geldi. Onlar ince kalpli kimselerdir ve ilk musafağa yapanlardır. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. İbn-i Asım el-Evail'de, Ahmet Bukhari'de, Mümfret'te, Ebu Davud Bezar, Taha-ı Şerun Müşkül Asar'da rivayet etmişler. El-Ban da tercih etmiştir. Bu ilk musafağa yapanlar demek ki Yemenliler olmuş. Onlar çıkarmış bu işi. Allah Resulü de burada överek zikrediyor. Bu İslam döneminde mi yoksa İslam döneminden çok öncesinde olan bir şey mi? Bu net anlaşılmıyor. Daha öncesi de olabilir. Ve evve, e, evvelu men cae bil musafa, Yani musafayı ilk getiren Yemenlilerdir. Kılıcı sıyrılmış halde vermemek. Binnoğlu hadis Cabir radiyalanterin. Rabi sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılmış kılıcı birbirlerine veren bir toplağa uğradı ve şöyle buyurdu. Ben size bundan yasaklamadım mı? Biriniz kılıcını kınından çıkardığında onu kınına koysun sonra kardeşine versin. Yani böyle açık bir şekilde vermek yasaklanıyor. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Ben rivayetinde Ebu Züber Cabir radiyalanterinin işittiğini tasrih etmiştir. Böylelikle tedris şüphesi Oradan kalkmıştır. Bunu bezar İbn İbn Hakim, Tayalisi İbn ebi Şeybî, Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, Taberani, Muce Musabede, Bekawi, Tabakatında, İbn Saad, <gülüyor> Tarihü İspanda, Ebu Naim ve Tarîdime aşklı İbn Sakir rivayet etmişlerdir. Allah azmin verirse Kitabul Edep'te 101 nolu rivayet salınacakların koparılması başlığıyla sonraki derste devam edeceğimiz konu. Sübhaneke Allahu ve bihamdik ve eşhedü en ilahe illan ve estağfurüke ve tuğbileyke. Esselamu Aleyküm ve wa Rahmetullah